Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Ömer Bey? Buradayım. Tamam, yayındayız bizde. <gülüyor> ha, yayındayız evet tamam doğrudan doğru yayını dinleyemedim. Evet biraz önce de yanlış bir anons var onu da hemen düzelteyim tarafından yapılmış. Ahmet İnsel'le dün konuşmuştuk. <gülüyor> Bugün Cengiz Aktar'ın günü. Merhaba Cengiz, hoş geldin. Günaydın cümleten efendim. Günaydın. Başlayalım. Ee, bu yani, Gazze'de CRA neden ee, soykırımın artık bir yani bu aynı e, dünyadaki diğer soykırımlar gibi bu bunun inkarı e, e, söz konusu ve. Bugün e, yani inkar şampiyonu Almanya'dan başlayalım diyorum. E, a, muazzam bir e, sansür ve otosansür uygulanıyor. E, Alman hükümeti bu e, işte son ayakta kalan Gazze'deki hastanenin e, başhekimi Hüseyin e, doktor Hüseyin Abu Safiyan'ın e, e, serbest bırakılması ile ilgili dünya çapında bir kampanya var malum biliyorsunuz bu kampanya ile ilgili tavır almak istemediğini söyledi açıkça. Bununla yetinmedi tabii. İsrail'i insan hakları sivil toplum kuru İslam hakları ile uğruyor, yani İsrail'de insan hakları savunucusu STK'lara verdiği, bugüne kadar verdiği kaynakları E, kesti, kesmiş bulunuyor. E, ve e, utanmadan e, o e, İsrailli, dikkatinizi çekerim, STK'lara e, Holocaust, yani Yahudi soykırımı konusunda ders e, vermeyi teklif etmiş. <gülüyor> Bunun yerine Gazze'den falan bahsedeceğinize diyor. E, fakat bu... E, Soykırım e, inkarcılığı konusunda bence şey yani <gülüyor> e, büyük ödül e, Dışişleri Bakanı Berboka ben o, öyle bir teklifim var. Şöyle bir e, ifadesi var aynen. İsrail'in güvenliğini sağladığı sürece sivilleri ve hastaneleri hedef almaktan utanmayacağız. Ve bu bizim yükümlülüklerimiz yükümlülüklerimizin bir parçasıdır dedi. Anna Lena Baerbock bunu e, Almanya parlamentosunda Evet. Bundestag'da evet. yapıyor değil mi? Evet. İsrail'in yani çok... güvenliğini sağladığı sürece sivilleri ve hastaneleri hedef almaktan utanmayacağız ve bu bu bizim yükümlülüklerimizin bir parçasıdır dedi. Evet. Ne? Bunu da bir not etmiş olalım. Buna bir ilavede bulunamaz. Sözün bittiği nokta diyebiliriz çünkü. Öyle, öyle, öyle. hakikaten. Ee, bu, e, Deutsche Welle'de de çıktı bu, e, az önce adını ettiğim İsrail'li iki sivil toplum kuruluşuna verdiği kaynakların kesilmesi. Bunlar e, Zohrot'la e, New Profile. E, biz sessizce kesmişler hem de. Ee, ama bu bir yani genel politika artık bu yani Almanya'nın politikası yeni hükümet bakalım na, nasıl davranacak e, buna da bakmak lazım tabii e, yani 23 e, Şubat'taki seçimlerden sonra ne olacak bilmiyoruz. Şimdi gene Almanya ile ilgili bir e, imza kampanyası var gözünüze ilişmiş olabilir Almanya Filistinlilerin yok edilmesini desteklemeyi bırakmalı. Diye dünya çapında bir kampanya bu. Epey tanınmış isim var, Raşit Halidi var, Amira Has var, Ilan Pape var, Piketi var, iktisatçı, bir, bir dolu e, yani tanınmış insan var. E, dünya çapında diyorum, bak e, imza kampanyası. Rakam ne kadar biliyor musunuz? Bu dün akşam baktım, e, 5800 kişi imzalamış. <gülüyor> <Gülüyor> Almanya'dan ise yani Alman olarak Almanya'dan bir tane tanınmış Alman yok. Yani e, hatta bu Almanya'nın bu e, yani artık bu inkarcılık falan değil e, çünkü bir, bir yandan da e, deste her türlü desteğe devam ediyor Almanya i̇sraile biliyorsunuz. E, bu sanat dünyasındaki sansür ve otosansürle ilgili. Bir dolu yazı var. Bunları da gayle bunları da almak lazım. Yani en kalbırüstü, en iddialı, en postmodern sanat kurumları ve kuruluşlarından tık yok Gazze ile ilgili. Mesela bunlardan bir tanesi bu Gorki Tiyatrosu Berlin'deki meşhur hiçbir şey yok. Yani o, o, o tiyatronun desteklemediği e, marjinal e, hiçbir e, grup, e, heyet yok dünyada <gülüyor> ama Gazze'yle ilgili tık yok. Şimdi bu aynı, aynı minvalde bu Gazze soykırımının e, dünya çapındaki yansımaları veya yansımamaları aslında üzerine e, bir e, husus daha var. 2 tane dünya çapında yani bir dünya bütün soykırım çalışan akademisyenleri iki tane kuruluşu var. Bunlar şemsiye kuruluşlar. Bir tanesi The International Network of Genocide Scholars yani işte, uluslararası soykırım araştırmaları veya araştır akademisyenleri, araştırmacıları yani, ağı. Diğeri de Ee, ulus, gene Uluslararası Adil onun adı Uluslararası Association yani birlik diyelim adına. Bu iki çok önemli e, kurumdan Gazze ile ilgili resmi hiçbir e, beyan çıkmadı bugüne kadar. Şimdi bu iki kurum içerisinde çalışan pek çok e, araştırmacı... E, Münferiten yani kendi başlarına çıkıp bir şeyler söylediler tabii. Bu razregaller, işte, lampapeler e, aralarında epey de e, Yahudi araştırmacı var. E, ama e, kurum olarak e, çıkıp bir dakika bu da soykırımdır diyemediler. Oysa bunun evveliyatında yani en, en yakın zamanda bu Ruanda soykırımı ile ilgili ortalığı birbirine katmışlardı hatırlayalım. Ee, bunu da bir kenara not edelim şimdi gelelim Suriye'ye bu e, yarın önemli bir toplantı var fakat ondan önce bu. Aa, e, pardon Cengiz affedersin şeye geçmeden önce aha. ben de ufak bir ilavede bulunmak istiyorum Suriye meselesine Filistin meselesinde bir de senin sözünü ettiğin kuruluşlar gibi bir de Amer American Historical Association diye bir kuruluş tarih evet. derneği onun Gazze'de gerçekleştirilen evet, İsrail evet. tarafından kolastisat dedikleri yani oku, eğitim kırımı diye çevirebiliriz belki Skola, evet evet evet yani zor, zor terfuzu bile Skola, zor kolastisat evet. evet. ağır şekilde kınamışlar ve Gazze'nin yani İsrail kuvvetleri tarafından okullarının yüzde sekseninin yıkıldığını, 625 bin çocuğun herhangi bir eğitim imkanı kalmadığını, 12 üniversite kampüsünün tamamını yıktığını, Gazze arşivlerinin, kütüphanelerinin, kültür merkezlerinin, müzelerin, kitap kitapçıların, 195 tarihim yerin, 227 caminin ve 3 kilisenin de yok edildiğini kınamışlar. Ve Gazze'deki insanların da öğrencilerin de, öğretmenlerin de eğitim ve araştırma materyallerinin yani Filistin tarihini ileride inceleme imkanının da ortadan kaldırıldığını söylemişler. Çok bana önemli gözüktü. Cam, yani... Oxford'dan da benzer bir evet. bir, şey, bir şey çıktıydı. Geçen yılın sonuna doğru biliyorsunuz. Yani... Evet. Fakat burada önemli olan yani bu soykırım vurgusu yok yani o soykırım vurgusunu yapacak olan ve dünya çapında iki tane kurumdan bahsediyorum hiç sesleri çıkmıyor. Şimdi gelelim evet, Suriye'ye evet. bu Fransız ve Alman Dışişleri Bakanları Şam'a gittiler biliyorsunuz. Onlar hala Avrupa Birliği'nin motoru olduklarını zannediyorlar ya, bu iki ülkenin Fransa'nın. Oysa mesela Polonya dönem başkanlığı başladı 1 Ocak'tan itibaren. Yani bal gibi isteseler yanlarına Polonya <gülüyor> Düşleri Bakanı'nı da alabilirler de almadılar. Böyle bir tuhaflık yani bu bana kalırsa. Diğer gelişme yarın. Roma'da bir toplantı var. Roma İtalyan Dışişleri Bakanı Tajani'nin çağırdığı bir toplantı. Kentet deniyorlar diyorlar bunu. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, Britanya ve İtalya ve tabii Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler yeni temsilcisi Kaya da katılacak. İlginç tabii burada ne e, bölgeden kimse yok hiçbir ülke yok. E, Suriye ile ilgili e, epey tabii bir, bir konuşacak şey var ama e, yani ilk günün o heyecanı biraz geçmişe benziyor. Pek çok e, soru işareti var. E, dürziler e, güneyde. E, silahlarını katıyan bırakmayacaklarını söyle açıkladılar çünkü kendilerini emniyette hissetmediklerini söylediler. E, bu e, Assad'ın ordusu yani eski ordu diyelim, e, bunun e, bu bir sorun olarak ortada duruyor hala e, direnen e, ve silahını bırakmayan askerler var. Bir, bir, bir kısmı da Irak'a gitti. E, Fakat yani bu ordu ne olacak yani bir ordu olarak kalmadı tabii ama e, e, yani orada da epey bir ciddi soru işareti var. E, ve tabii kimsenin konuşmadığı kimsenin dillendirmediği bu Suriye Milli Ordusu denilen e, oluşum e, bunun altında sayısız irili ufaklı e, birlik var daha ziyade Bunlar kuzeyde konuşlanmış vaziyette ve şu, şu sırada da zaten çarpışıyorlar şey yerde, demokratik güçleriyle Evet çarpışıyorlar ve bu ordunun istikbalinin ne olacağı yani bunlar silah Çünkü herkes işte bazı birileri silah bıraksın diyor biliyorsunuz İşte YPG silah bıraksın, öbürki herkes silah bıraksın. Ama Suriye Milli Ordusu silah bıraksın diyenine daha ben rastlamadım. Ee, hiçbir yerde o ölümde her nedeni. Yetmiş bin kişiden bahsediyoruz. Yetmiş bin silahlı ve düny dünyanın her yerinden gelmiş cihatçılar var. Bu Suriye Milli Ordusu'nun içerisinde. Bunu da bir kenara not edelim. Suriye ile ilgili e, üstünde, üstünde durulması gereken noktalardan bir tanesi de bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 18 Aralık 2015 tarihli 2254 sayılı kararı. Şimdi bu karar oy oy çokluğuyla değil oy birliğiyle alınmış bir karar. İki tane can alıcı paragrafı var. Onları çevirdim okuyorum. Şimdi bu lütfen bu karara e, atıfta bulunuluyor artık. Çünkü bu karar e, çok kapsayıcı bir karar. Yani artık <gülüyor> miadı dolmuş bir karar aslında. Çünkü e, o zamanki hükümete e, hükümete e, onu muhatap alan bir karar. Yani e, beşaresat hükümetini e, ne seslenen bir karar diyelim ama Ee, çok kapsayıcı olduğu için e, sürekli bu, buna atıfta bulunuluyor. Şimdi diyor ki dördüncü e, madde, Birleşmiş Milletler tarafından kolaylaştırılan ve altı aylık bir hedef dahilinde güvenilir kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir yönetim tesis eden, yeni bir anayasa hazırlanması için takvim ve süreç belirleyen Suriye liderliğindeki bir siyasi sürece... Desteğimizi ifade ediyoruz diyor Birleşmiş Milletler olarak ayrıca özgür ve adil seçimler diyor tabii yeni anayasa uyarınca 18 ay içerisinde gerçekleştirilecek ve Birleşmiş Milletler göz, gözetiminde yönetimin memnuniyeti ve en yüksek uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına uygun olarak e, tarih vermiş e, ve Diyaspora'dakiler dahil olmak üzere tüm Suriyeliler katılabilecektir diyor. Bu sürece yani hem anayasa hem se seçim sürecine. Birleşmiş Milletler'in üye devletleri neyse bu da 8. madde. E eski bir kararı atıfla Irak-Şam İslam Devleti yani İŞİD, DAEŞ ve El-Nusra cephesi El-Kaide veya İŞİD ile bağlantılı diğer tüm bireyler, gruplar, teşebbüsler ve kuruluşlar Ile Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen diğer terörist gruplar tarafından işlenen terör eylemlerini önleme ve bastırma çağrısını yeniler diyor bu karar. Bu şu demek bunlar e, normalleşme sürecine dahil olmayacaklar demek. Tabi bu değişebilir şimdi çünkü El Nusra'dan geliyor ve yani El-Kaide ve El-Nusra bağlantılı biliyorsunuz bu HATŞ'e e, bu değişecektir ama... Ee, yani yine de sınırlı ve diğerlerini de kapsıyor. Yani burada sayılmayanları e, e, kapsayan bir karar bu. Özellikle de az önce <gülüyor> Özdeş'in hatırlattığı Suriye demokratik güçlerini de kapsıyor. Ee, e, peki bunu... e, meclisten dışarı bir hata yapmış olabilir misin? Bu kararın altındaki imza Louis Carroll'ın olmasın? Kim o? Alice Harikalar Diyarında'nın yazarı. <gülüyor> ben de dedim nereden çıktı şimdi. De dedim. <gülüyor> İlişkiyi kuramadı. Evet Lewis Carroll. Ee, olabilir ama e, yani bu süreç Birleşmiş Milletler'in e, içinde olmadığı bir süreç e, olması çok zor. Yani süreç herkes süreç diyor. İşte neyse normalleşme diyelim adına Suriye'deki yani bir şekilde bir yerinden tut, tutacak çünkü... Yani şu şu ortalık toz duman şu sırada ama herhalde hızla e, güvenlik konseyine gelecektir. E, ya iyi niyet tamam da e, ama şunu da unutmamak lazım. Yani Suriye savaş yorgunu Ömer. Yani Suriye'de kimse savaşmak istemiyor. Savaşmak isteyenler e, hala bir şeyler yapmaya çalışıyorlar biliyorsunuz ama onun dışında ay hadi biraz daha savaşalım diyen yok. Bu bile başlı başına bir önemli veri yani. Evet. Evet. Bu ama bu buradan kalkarak Yani ülke e, nasıl normalleşecek, ne zaman normalleşecek falan. Onlar büyük soru işaretleri olarak duruyorlar ve durmaya da devam edecekler herhalde. Yani bu, daha... Evet, Jolani'nin e, de bir seçime kadar daha dört sene geçmesi gerekir gibi sözleri de vardı. Onları da unutmayalım tabii. Şimdi Hakan Fida'nın e, bununla ilgili bir yorumu vardı. E, evet. Doğru. Doğru bir yorum. O da şey diyor tabi Ahmet Hakan'a konuştu ya. Yani yurt dışındakilerin gelmesi zaten o kadar sürer diyor. Doğru. Yani insanların oy atabilmesi için orada olmaları lazım. Yani Suriye'nin büyükelçiliklerde oy atma gibi bir imkanı, oy verilmesi gibi imkanı yok. Ya ama bunu yapabilirler. Yani çünkü zaten ilk Yapamazlar. Ilk, ilk, Yapamazlar. ilk zamanlarda söylemişlerdi. Yani daha Yapamazlar. kısa bir vakitte e, oy kullanmak mümkün. Niye? Yapamazlar Cengiz Bey yapıyor. Böyle. Yapamazlar mümkün değil canım o demişsin. Bu bu bu, bu bir, başka imkanlar sağlanmaz mı yani Türkiye'de bence bir, bir yol bulurlar. Adici Türkiye'de değil ki ya 10 milyon yani insandan. Nerede? Yani. Yok canım o mümkün değil yani Türkiye, su, su, Lübnan. O zaman ee, şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? İsrail'e, şey Suriye dönme hiç kimse dört yıl sonra oy kullanamayacak. Yani herkesin geri hayır, dönmesi lazım. Canım, yani, hayır şimdi şunu söylüyorlar yani bu bunu dile getirenler başta El Şara almak üzere diyorlar ki yani bir, bir an evvel insanların dönmesi lazım ki herkes oyunu kullanabilsin. Yani oy kullanabilir böyle bir böyle bir, hayatın gerçekleri yani böyle öyle bir imkan yok. Bana sanki birazcık bahane buluyorlar ki. Çünkü biraz ortalığı toparlamak lazım diye düşünüyorlardır. O yüzden esas mesele odur. yani Zaman var. Geri dönüş değil de. Her şey bir... Daha elektrik günde 2-3 saat elektrik veriliyor birçok mahalleye. Daha önce bunları bir halledelim diyor benim anladığım esas. Tabii tabii. Yani daha daha o pilav çok su kaldırır Türkçesiyle ama yani adil ve eşit bir rekabet anlamına gelen seçim sürecinin hakikaten en iyi şartlarda gerçekleşmesi için çok çok zamana ihtiyaç var. Yani bir de bir de, bir de bu or orada seçim falan olmuyordu ki. Se seçim karikatürü bir şeyler y oluyordu. Adam %90'la kazanıyordu, 95'le neyse. Evet. Yani zor iş yani. Daha bu epey bir e Yani işte dediğim gibi da, daha Suriye'nin işi çok. Şimdi gelelim e, iki tane son iki noktaya bitirmeden. E, bu Mayot'la ilgili 2022 yılında e, resmi bir 107 sayfalık rapor yayınlamış Fransa'da. E, bununla, e, bu pek bir yerde çıkmadı. Demografik durumun infilak aşamasında olduğunu söyleyen bir rapor bu. 2022. Fakat zamanın İçişleri Bakanı, şimdi Adalet Bakanı oldu. Aynı adam, Darmanen diye bir adam. Ee, bu raporu açıklamamış. Gizlemiş. Ee, en az 310 bin y yasa dışı göçmen e olduğundan bahsediliyor. Ve e raporda Üç tane senaryodan bahsediliyor 2050 için. Negatif göç durumunda nüfusun, bütün adanın nüfusunun 440 bin e, olacağı negatif göçten kanıt, e, işte kasıt şey, e, insanların oradan ayrılmaları. E, giden gelen göçmen eşit olursa nüfus 550 bin, Bugünkü gibi devam ederse yani Komor diğer adalardan göç devam ederse de 760 bin diyor ve e, e, bütün gözlemciler e, e, bu verilere istinaden e, Mayot'un nüfusunun aşağı yukarı bu 3 senaryodaki şimdiden 3 senaryodaki kadar olduğunu söylüyorlar yani nereden baksam 500 bin kişi aşağı yukarı Aslında e burada hala rakam açıklamadılar ve açıklamayacaklar da herhalde Çünkü yani on binlerden bahsediliyor ve bu büyük büyük tacidan sonra değil mi yani tabii tabi Tabii. Kırtına kasırga vurdu, her şeyi dağıttı gitti, bin, kaç bin kişinin öldüğü de hiçbir zaman açıklanmıyor. Fakat diyorum işte 2022'deki rapor gizlemiş İçişleri Bakanı <gülüyor> o zaman. Evet. <gülüyor> evet. Son olarak bu iklim aktivistlerine saldırılarla ilgili bir rapor çıktı. Ondan bahsetmiş olabilirsiniz ama her zaman hatırlatmakta fayda var. Bu Bristol Üniversitesi'nden Oscar Berglund diye bir araştırmacının raporu bu. İklim ve çevre protestolarının kriminalize edilmesi ve bastırılması raporu bu. Birkaç ülkeyi özellikle... Zikrediyor. Bir tanesi Britanya, diğeri Norveç, Avustralya, Filipinler, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Brezilya, Türkiye, Hindistan, Fransa, Güney Afrika, Uganda ve Peru. Özellikle bu ülkelerden bahsediyor ve burada e, iklim e, aktivistlerinin e, e, yani çok zor günler yaşadığını e, dile getiriyor rapor. Bristol Üniversitesi bir de hatırlatayım meraklılar girip bakabilir internette mevzu. yanlış biliyorlardır düzelecektir diyelim ve evet. <gülüyor> diyelim dersen ne bitirdim <gülüyor> ben zaten du duymamıştık zaten bu şeyi ilginç yani gerçekten bu da ayrı evet. bir tüyler üfertici evet. durum evet. şimdi sana bir parça seçmeye çalıştık da Mayotte'dan bahsettin ha. onun ta çok ilginç bir şarkı var bu Mayot'a Mayot diye Mahor adlı şarkısını söyleyecek şimdi şarkıcı Vay. ve Mayot'a olan aşkını ilan ediyor şarkının <gülüyor> sözlerinde de şöyle şeyler varmış annemle konuştum dün gece daha doğrusu annemi videoda gördüm Evet. dedik diyor ki bana açım susuzum ve hiçbir şey yapamıyorum bana yardım edebilir misin diye söylüyordu evet. bu da yardım edemeden de beni müthiş hüzne boyuyor diye çok hüzünlü ama güzel bir şarkı eğer Müslümanlara sen onu çalalım şimdi çok teşekkür Mey ederim evet maori ile pek maori şarkı maori şarkısı, Ma Maor şarkısı. Yani. peki. <gülüyor> Peki çok teşekkürler evet. görüşmek, görüşmek üzere. üzere.